Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde nükleer santral karşıtı eylem yapanların gözaltına alınmasını kınadı. Yeşiller grubunun yazılı açıklamasında aralarında Türkiye İşler Partisi'nin eş sözcüsü Ümit Çahinin de bulunduğu eylemcilerin barışçıl bir gösteride gözaltına alınmasını kınıyoruz. Gözaltına alınanlar 12 saat sonra serbest bırakılsa toplanma özgürlüğü hakkı apaçık ihlal edilmiştir denildi. Ümit Çahin aynı zamanda Açık Radyo'nun Açık Yeşil programında programcılarımızdan biri. Enerji ihtiyacı, iklim değişikliği ve ekonomik sorunlar temiz enerjiye dayalı ve çevreye uyumlu politikalarla çözülebilir. Nükleer enerji iştahı Türkiye'yi tarihin kirli, tehlikeli ve pahalı enerji politikalarına doğru kaydıracak. Dün Greenpeace eylemcileri, İsrail'de bulunan kömürlü termik santrali protesto etmek amacıyla dev bir kömür gemisinin direğine çıktılar. Biri Alman, ikisi İsrailli, üç Greenpeace eylemcisi İsrail bandıralı Afrika'dan kömür taşıyan dev gemiye karşı eylem gerçekleştirdi. Şişme botlarla gemiye yaklaşan ve ip merdiven kullanarak gemiye çıkan eylemciler yanlarına getirdikleri ve üzerlerinde kömür öldürür yazan bayrakları gemi direğine astıktan sonra kendilerini de bu direğe zincirledi. Eylemciler İsrail Deniz Kuvvetleri'nin gemiyi sardıktan ve sonra deniz polisi gelip kendilerini tutuklayıncaya kadar eylemlerini saatlerce sürdürdü. Greenpeace, Akdeniz'in İsrail'de süren kömür ve nükleer karşıtı kampanyalarının bir parçası olarak benzer bir eylemde bir yıl önce aralarında iki Türk'ün de bulunduğu çok sayıda Greenpeace eylemcisinin yine İsrail'de Aşkelon Termik Santrali'nin çalışmasını durdurmalarıyla devam etmişti. Meksika körfezinde BP petrol platformunun batması sonucunda yaşanan çevre felaketinin etkisi Atlantik ötesinde de görülmeye başlandı. Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Komiseri Günter Oettinger, Avrupa Birliği sınırları dahilindeki denizaltı petrol aramalarında erteleme istedi. Daha önce Avrupa denizlerinde ve Amerika'dakine benzer olayların yaşanması riski resmi makamlarca dile getirilmiyordu. Komiser Oettinger, 18 petrol şirketi temsilcisiyle 14 Temmuz'da Brüksel'de bir toplantı yapacak. Toplantıda teknoloji yeterliliği ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Lisbon'da bulunan Avrupa Birliği Deniz Güvenliği Ajansının yaptırım yetkililerinin artırılması da toplantı çerçevesinde gündemde olacak. Esas güvenlik sorunu ise gözden kaçıyor. Petrolün kendisi çıkartılıp yakılması geleceğimizi karartıyor. Kıyıları kaplayan ziften daha da beter. Nükleer silahsız bir dünya için çalışma taahhüdünde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Barack Obama'nın İsrail ile nükleer işbirliğine onay verdiği iddia edildi. Jerusalem Post gazetesinin iddiasına göre Amerika nükleer silahların yayılmasına önleme anlaşmasını yani NPT'yi imzalamamasına rağmen İsrail'e nükleer enerji üretimi için gerekli olan teknolojiyi sağlama garantisi verdi. Üye ülkeler üzerinde bağlayıcılığı olan NPT anlaşmaya taraf olmayan ülkelerle nükleer konularda işbirliği yapılmasını yasaklıyor. Nitekim NPT üyesi ülkelerden sadece ABD kendisinin dünyaya dayattığı bu maddeyi hiçe sayarak İsrail ile nükleer alanda işbirliği yapıyordu. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler'in diğer dört daim üyesi Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle İran'a karşı yaptırım kararı çıkartan ABD'nin İsrail ile nükleer işbirliği yapma kararı Orta Doğu'yu nükleer silahlardan temizleme çağrısı yapan Obama'nın politikasıyla çelişiyor. Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse adlı uçak 26 saatlik deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. Kanatlarındaki güneş panelleri sayesinde güneş enerjisini depolabiliyen uçak Karanlıkta dahi yakıtsız uçabiliyor. 7 yıldır sadece güneşten aldığı enerjiyle uçarak dünyanın etrafını dolaşan bir uçak tasarlayabilmek için çalışan İsviçreli araştırmacılar bu amaçlarına çok yaklaştı. Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse adlı prototip uçak 26 saatlik deneme uçuşunu tamamlayarak yere başarıyla indi. 12.000 güneş paneliyle çalışan ve kanat genişliği 63 metre olan uçak, Gece uçuş kapasitesinin test edildiği uçuş için çarşamba günü öğlen saatlerinde İsviçre'deki Payerne pistinden havalanmıştı. Solar Impulse ekibinin bundan sonraki hedefi uçağın 2013 yılında 5 etapta dünyanın çevresini dolaşması. Nükleersiz ve bol güneşli, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği.